Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aleyhi resulillah. Katılım bankalarından istifade edebilir miyiz? diye bir soru soruldu. Katılım bankaları hakkında yani onların yaptığı işlemlerin caiz olduğuna dair bir fetva vardır. Yapılan işlemler kar zarar ortaklığına göre işlemekte ve diğer bankalardaki gibi tüketiciyi zarara sokmaya çalışan bir faiz sistemiyle çalışmamaktadırlar. Mevcut şartlar içerisinde Müslümanların bankalardan uzak iş yapabilmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir. O halde bu zor şartlarda bulunanın en zararsız olanını tercih etmekten başka çare bulunmamaktadır. Çünkü insanların Banka olmadan ticaret yapabilmesi, iş yapabilmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir. Katılım bankalarının yaptıkları işlemlerin caiz olduğu noktasında fetva vardır. Ancak %100 şüphe etmeden faydalanabilirsiniz demek de çok doğru değil. Çünkü şüphelenebilecek işlemleri de yapabiliyorlar. Kağıt üzerinde tarif ettikleri işlemler İslam'a uygun ve ilim sahibi danışmanları da var. Onların fetvasını almadan işlem yapmıyorlar. Ama uygulamada çok dikkatli olmak gerekiyor. Bazen yapılabilecek bir hatalı söz bile işi faize götürebilir. Bu nedenle yapılan işlemler sırasında gayri İslami bir durumla karşılaşmak için çok dikkatli olmalı. Ve bilenlere iyice sormadan bu kurumlardan İstifade etmemelidir.